Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabb'i olan Allahu u Selam ve selam Peygamber Efendimize şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygı değer kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke sakinlerine tevhid anlatıyordu, Rabbi rahimi anlatıyordu, insanın varoluş nedenini anlatıyordu, putların temelsizliğini. İnsanın kendi elleriyle yaptıkları putlara Bel bağlamanın gülünçlüğünü anlatıyordu Onları düşünmeye davet ediyordu Yaşadıkları hayatı sorgulamaya davet ediyordu Ama onlar bütün bu davete ciddi olarak bakmıyorlardı Gündemlerine dahi almak istemiyorlardı Üzerinde kafa yormak dahi istemiyorlardı Bunun belirgin bir nedeni vardı Kendilerince çok kuvvetli bir nedeni vardı. Onlar yüzyıllardır atalarının yolu üzerindeydiler. Onların dini üzerindeydiler. Şimdi yüzyıllardır gelen bu yolu nasıl bırakırlardı? Atalarının dinini nasıl terk edebilirlerdi? Bu olası bir şey değildi. Bu kabul edilecek bir şey değildi. Sonra bir kişi çıkacaktı. Atalarının dininin yanlış olduğunu söyleyecekti. Onlar da buna inanıverecekti. Bu asla kabul edilemezdi. Bu kişi atalarından daha mı iyi biliyordu? Bu kim oluyordu? Kendini ne sanıyordu? Maide suresinin 104. ayetinde Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resulüne gelin denildiği vakit Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor. Ve doğru yol üzerinde bulunmuyor de mi buyuruluyor? Ayetler sorgulamayı öğretiyordu. Ayetler hakikate yönlendiriyordu. İnsanın aklını iyi kullanmasını öğretiyordu. İnandığı, bağlandığı değerler üzerinde düşünmesini istiyordu. Değerlerin temelsiz olabileceğini işaretliyordu. İyi sorgulanması, iyi araştırılmasını istiyordu. Acıydı. İnsan aslında düşünebilen biricik varlıktı. Düşünce melekesi olan asıl varlıktı. Fakat bu melekesini devreye sokmuyordu. Yüzeysel bir hayatı tercih ediyordu. Akletmeye yanaşmıyordu. Keyfini bozmak istemiyordu. Gördüğü nice varlıklar harikaydı. İnsan önce hayran oluyordu. Sonra da kısa bir zaman geçince bağışıklık içerisine giriyordu. Artık o varlıklar gözünde sıradanlaşıyordu. Onlar üzerinde düşünmek diye bir kaygıya girmiyordu. Bir de insanın alışkanlıkları vardı. Alışkanlıkları kısa zamanda hayat haline geliyordu. Alışkanlıklar hayatlar oluyordu. Artık insan o alışkanlıkların esiri oluyordu. Onun çemberinden çıkamıyor, neredeyse mahkum oluyordu. Burada çok güçlü bir irade gerekiyordu, ciddi anlamda muhakeme gerekiyordu, uzun uzun tefekkür gerekiyordu, düşünce gerekiyordu, hatta çile gerekiyordu. İnsanın varoluşuna vasıl olması ucuz değildi, ciddi çabalar istiyordu. Bütün bunlarsa çoğu insanın göze alamadığı şeylerdi. İşte akan bir hayat vardı, şöyle ya da böyle yaşayıp gidiliyordu. Böylece yüzeysel bir hayatın akışına kapılmak vardı. Akıntıya kapılmak vardı. Allah'ın verdiği muhteşem aklı, muhteşem kalbi, zamanı, enerjiyi ve cümle kabiliyetleri böylece telef etmek vardı. İnsanın kendi kendisini telef etmesi vardı. Asur suresinde öyle buyuruluyordu. Bütün zamanlara yemin olsun. Kuşkusuz insan, Allah'ın kendisine verdiği bütün imkanları telef etmektedir. Ancak iman edenler, imanlarının gereği gibi yaşayanlar, ameli salih bir hayat yaşayanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine hak yolda gidişte sabrı tavsiye edenler. Ancak bunlar müstesna, ancak bunlar kendilerini telef etmeyenlerdir buyruluyor. Atalarının dinini, Atalarının yolunu körü körüne takip etmek onların hayat anlayışıydı, onların hayat tarzıydı. Bu hayat tarzını kimsenin sorgulamasına müsaade etmiyorlardı. Bu hayat tarzına kimsenin dokunmasına tahammül etmiyorlardı. Peygamber Efendimizin davetine karşı çıkışlarında atalarının dinini temel alıyorlardı. Hak yol olarak atalarının yolunu belliyorlardı. Atalarının dininde temel esas putçuluktu. Putperestlikti. Oysa putçuluğun üzerinde biraz düşünebilselerdi, nedenli boş bir anlayış olduğunu hemen anlayacaklardı. Kendi elleriyle taşlardan ve ağaçlardan putlar yapıyorlardı. Sonra bunlara tapıyorlardı. Onlarda güç vehmediyorlardı. Onlarda ciddi anlamda bir kuvvet olduğu anlayışına düşüyorlardı kendi elleriyle kendilerini bağlıyorlardı. Hiçbir fayda ve zarar veremez olan zavallı taşa ve ağaçlara yöneliyorlardı. Yasin suresinde öyle geçiyordu. Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edinirler. Halbuki ilahların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine kendileri bunlar için yardıma hazır askerlerdir buyuruyor Bereistlerin putları kendilerine hiçbir fayda ve zarar veremiyordu. Ama kendileri onları korumak gibi kendilerine bir yük ediniyorlardı. Putçuluk anlamsız, saçma bir yüktü. İnsana insanlığa bir kamburdu. Ataları öyle inanmıştı. Ama şimdi düşünmeye davet eden vardı. Aklın kullanılmasına davet eden vardı. Putçuluğun mantığını sorgulamaya çağıran vardı. Düşünmek gibi tamamen insana özgü bir hali ayağa kaldırmak isteyen vardı. Ama insan bulunduğu konumunu giderek onaylıyordu. Çevresine bakıyor, onaylamak zorunda olduğunu sanıyordu. Sonunda yol çıkmaz da olsa asıl yolun bu olduğu şekliyle düşünüyordu. Giderek bu bir yargıya dönüşüyordu. Hükmünü veriyordu ataların yolu diye hükmünü veriyordu. Artık bu hüküm peşin hükme dönüşüyordu. Peşin hükümlü insan, peşin hükümlü toplum oluyordu. Öyle deniliyordu. Atomu parçalamak belki mümkün olabilirdi ama peşin hükmü parçalamak çözmek mümkün olamazdı. Mekke müşrik öncüleri Peygamber Efendimiz'e muhalefet ediyorlardı. Bu muhalefetin bir nedeni de ekonomik ve sosyal çıkarlardı. Kureş kabilesi Kabe'nin mütevelli heyetiydi, kurucusuydu. Bu nedenle Arabistan'da çok büyük bir imtiyaza sahiplerdi. Bir de Mekke o coğrafyanın ticaret kentiydi. Dört mevsimde ticari hayat canlı bir şekilde sürüyordu. Sonra Kabe'ye gelen kabilelerin putları vardı. Putların varlığı onların dini liderliklerini Kureş'in dini liderliğini elinde tutmasına neden oluyordu. Sonra Kabe'ye gelen kabilelerin putları vardı. Putların varlığı onların dini liderliğini, Kureyş'in dini liderliğini elinde tutmasına neden oluyordu. Peygamber Efendimiz'in çağrısına evet demekse bütün bu imkanlardan, bu itibarlardan mahrum olmak demekti. Bunu nasıl kabul etsinlerdi? İnsanlar bulundukları konumları daima korumak istiyorlardı kolay kolay konumlarını bırakmak istemiyorlardı Bakara suresinde ehli kitabın peygamber efendimizle ilgili olarak oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlar oldukları halde ama bile bile inkar ettikleri beyan ediliyordu ehli kitabın din adamları papazlar hakikati bildikleri halde niçin hakikati onaylamadılar hakikati onaylamalarını engelleyen neydi İki önemli konumları vardı İki ciddi sebepleri vardı. Bu sebepler onları bağlıyor ve hakikate sırt dönüyorlardı. Birincisi, çok yüksek bir itibarları vardı. Toplumun öncüsü konumundaydılar. Toplumu yönlendirme konumundaydılar. İkincisi, ciddi boyutlarda maddi imkanları vardı. Toplumda ruhban sınıf oluşları onlara yüksek bir itibar kazandırıyor hem de çok yüksek bir maddi imkan sağlıyordu. Bu ruhban sınıf, Peygamber Efendimiz'e evet dedikleri zaman, hem itibarlarını, hem de maddi imkanlarını kaybedeceklerdi. Sıradan bir insan olacaklardı. Toplum onları, belli boyutlarda ilahi özellikler taşıyan varlıklar diye bakıyordu. Ama hakikate evet dediklerinde, sıradanlaşacaklardı. Bu ise, İnsan nefsine çok ağır gelen bir şeydi İnsanın bir anda yükseklerden aşağıya düşmesi gibiydi Bu insana ne kadar acı gelirdi İnsana ne kadar acı verirdi Kaç insan böyle bir durumu göze alabilirdi Göze almak şöyle dursun Hakikate karşı en amansız düşman kesiliverirdi Peygamberin yalancı olduğunu söylerdi Peygamberin en büyük aldatıcı olduğunu söylerlerdi Aslında kendi hallerini peygambere yüklemeye çalışırlardı Hem kendilerini kandırırlardı hem de toplumunu kandırırlardı Ama bir de kalkıp peygamberin insanları kandırdığını söylerlerdi Dertleri belliydi Aman itibarları gitmesindi Aman maddi kazançları telef olmasındı Merkeze parayı maddi kazancı koyuyorlardı Merkeze insanların kendilerine itibar etmesini koyuyorlardı Aslında merkeze kendilerini kendi nefislerini koyuyorlardı Güya iki günlük dünya hayatında keyiflerince yaşamak için Hakikatin karşısında yer alıyorlardı Hakikati paraya satıyorlardı Hakikati kendi nefislerinin hoşnutluğu adına satıyorlardı Mekke müşrik toplumunun öncüleri topluma mühendislik yapıyorlardı. Toplum onlardan soruluyordu. Onlar Darun Netven'in sakinleriydi. Mekke parlamentosunun üyeleriydi. Yani onlar en itibarlı insanlardı. Ayrıca bu insanlar Mekke toplumunun en zengin insanlarıydı. Şimdi bir yetim çıkıyordu, bu öncü insanların konumlarını alt üst ediyordu. Onların konumlarını bitiriyordu. Onlar öyle bakıyorlardı. Onlar dünya hayatını asılarak hayata bakıyorlardı. Dünya hayatından başka bir hayatın olmadığına inanıyorlardı. Hayat dünya hayatıysa itibar ve mal varlığı biricik değer oluyordu. Kim bu değerlerine dokunursa onu karşılarına alırlardı. Ona tahammül edemezlerdi. Onunla kıyasiye mücadele ederlerdi. Peygamber Efendimize karşıta yaptıkları buydu. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın en amansız düşmanı olu vermişlerdi. Ona inananlara hayatı zindan ediyorlardı. Onun yolundan gidenlere ağır işkenceler yapıyorlardı. Onları tekrar atalarının dine döndürmeye çalışıyorlardı. Oysa peygamber çağrısına kulak verselerdi hayatı doğru değerlendireceklerdi. Şu andaki imkanlarının bile Allah'ın lütfu olduğunu göreceklerdi. Dün Mekke diye bir şehir bile yoktu. Susuz bir vadiydi. Hazreti Hacer annemizle zemzem gün yüzüne çıkıyordu. Hazreti İbrahim aleyhisselam ile Kabe inşa ediliyordu. Sonra Mekke şehri kuruluyordu. Tamamen Allah'ın ihsanı bir lütfuydu. Ama kulları iki günlük hayatı düşünüyorlardı. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.